Birincisi, bir saniye sorunuzu sorarsınız. Bir saniye, şu sözümü tamamlayayım. Yani dedim ki, asıl olan, asıl olan. Müslümanların müşriklerden, kâfirlerden yardım almamalıdır. Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrik olan bir kişinin gelip Bedir harbinde "Mümin misin?" "Hayır." dediği zaman "Ben müşriklerden etmem, yardım almam." demesi bu asıl olandır. Alimler bunu kaydı olarak söylemişler. Müslümanların müşriklerden yardım alması caiz değildir. Bu asıl olandır. Ama ancak zaruret hali hariç. Zaruret hali varsa caiz oluyor. Delilleri birincisi Birincisi, Müslümanlar Mekke yıllarında işkence görüyorlar, zor durumdalar, aciz durumdalar. Rasulullah Müslümanları iki kere Habeşistan'a hicrete gönderiyor. O zamanlar daha Müslüman olmamış Habeş Kralı, kafir müşrik Hristiyan ve Rasulullah orada kafir müşrik Habeş kralıyla ona ondan yardım al almış olur bu surette. Bu yardım almaktır. Müslümanlar oraya hicrete gönderiyor.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 Kendileri ne din bilir ne siyaset. Tabii ki zaruret neyde zaruret var? Şeriat neyi zaruret olarak kabul etmiş? Ve günümüzdeki olaylardan hangisi şeriatın kabul ettiği zaruret dahiline giriyor? Buna bir nevi iştahat ve fetva meselesi bunlar. Maslahatı ve mevsedeyi alimler takdir eder. Alimler buna karar verir.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 Ee, Huneyn Harbi'nden sonra mıydı? Huneyn, Huneyn Harbi'nden sonra mıydı? Resulullah Sıhsana müşriklerden bir tanesinden yardım alıyor. Bir cihat hususunda. Umeyye İbni Halef miydi? Kimdi? Bir saniye kitaba bakayım mı? Resulullah Sıhsana müşriklerden birisinden yardım alıyor cihatla ilgili bir hususta. Huneyn Harbi'nden sonra olması lazım. السلام عليكم <تصفيق> صفوان ابن اميه صفوان ابن اميه بعد هنين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 Böyle taktığınız zaman sağı solu görmez. Sadece karşıyı görür at. Sağdan soldan böyle kırbaç mırba herhangi bir şey görüp de ürtmesin diye. Düz mantık böyle. Allah Teala Kur'an'da diyor ya kafirleri dost edinmeyin. Her kim onları dost edinirse onlardandır diyor Allah Teala. Şimdi bak, aynen harici mantık. Diyorlar ki Allah Teala Kur'an'da kafirleri dost edinmeyin. Her kim kafirleri dost edinirse onlardandır dedi. Onlardan onlardandır yani kafirdir. Hı? Ha? Bu, bu küfürü de dinden çıkaran küfür olarak anlattı. Hiç bakmadılar. Acaba Allah Teala'nın muradı burada dinden çıkaran büyük küfür, küfür mü? Yoksa dinden çıkartmayan küçük küfür mü? İbni Teymiye Te ve İbni kayyim sürekli şunu söylüyorlar kitaplarında. Müslüman her zaman diyorlar bu konuda dikkat etmesi lazım. Yani Naslar'da, Kur'an'da, Sünnet'te ve Selefi Salihin'in sözlerinde küfür dendiği zaman, fısk dendiği zaman, zulüm dendiği zaman, şirk dendiği zaman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 Sırdaş, dost edinmekte. Bunlar hepsi elvelanın, dostun manalarıdır. Birçok manaları var. Peygamber arasam, onların... Peki, Peygamber arasam ve ashabı, onların, Bizansların, küfrüne mi seviniyorlar, küfrünü mü teyit ediyorlar? Onların şirklerini, küfürlerini mi, bunu mu teyit ediyorlar, bunu mu... Kesinlikle değil tabii ki. Ha.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 seviniyorsa oh iyi oldu işte bu kafirler böyle Müslümanları geliyor böyle katlediyorlar yok ediyorlar eziyorlar ah oh ne güzel oluyor aferin onlara diye onların onların küfrünü onların Müslümanlara olan saldırılarını destekliyorsa bu dinden çıkaran küfür olur bu tevelli olur yani onların küfürlerine ve Müslümanlara galibe çalmalarına sevinmek buna razı olmak ve bu şekilde destemektir yani küfrün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 Onlar küfürle hak ile batılık birbirine karıştırıp hepsini hak olarak göstermeye çalışıyor. Bu küfür davetidir. Ama bu diyalogçular, savunanlara her zaman dediğimiz gibi bundan dolayı ha bunlar kafir oldu demiyoruz şu anda. Ya belki cahiller. Belki tevil ediyorlar, belki anlamadılar, bilmiyorlar. Belki diyalogtan şeyi kastediyorlar. Teblih. Birçok insanlar bu saman yolu, maman yolu falan insanlara böyle anlatıyorlar. Ya bu diyalog işte diyorlar. Biz onlara gidip teblih ediyoruz. Ya o zaman teblih deyim bunun adına.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 Ama insanlar cehaletten veya tevilden anlayamıyorlar. Ha kalkıp hemen dememeliyiz ya bu insanlar kafir, müşrik, bu diyaloğu savunanlar, diyaloğu sevenler. Ama elebaşları bu şeyi bilerek yapanları belki de belki de bizzat Müslüman değil, belki de bizzat onlardan olan kimseler. Ya gerçekten tevil etmiş insanlar tevilden ve cehaletten mazur ya da belki bizzatihi büyük nifak içerisinde olan bizzat ondan olan insanlar var belki bu diyalogcuların başları içerisinde ileri gelenleri içerisinde. Belki adamın aslı papazdır bilmiyorsun. Kalbini yarıp bakmadık. Ama biz zahire göre hükmediyoruz diyemeyiz bu papazdır nedir, münafıktır. Adam Müslümanım diyor. Kalbinde yarıp bakmadık. Neyse. <gülüyor> Dostluk dediğim ikiye ayrılıyor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 Yani dostluk mefhumu da dinden çıkanı, çıkaranı ve dinden çıkartmayanı diye tevelli ve müvalat ya iki kısım. Tevelli ve müvalat kalbinden küfürüne rıza gösterirse. Daha önce size Hatib İbni Ebi Belta'a hadisini anlattım. Hatib İbni Ebi Belta'a Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fetih için büyük bir ordu hazırlıyor. Ve kuzeye başka bir yöne doğru gideceğini ilan ediyor. Elhar bu Harp hilidir hadisi var. Siyasettir, taktiktir. Rasulullah Aleyhisselam büyük bir ordu toplayıp birden Mekke'nin tepesine çöküp fethedecek. Müslümanlardan birisi Hatibim Nebi Belta'a bu olayı anlıyor, öğreniyor. Bir mektup yazıyor. Bir kadının, kadından o saçları beline kadar maşallah bir sürü saçı varmış içine saklıyor mektubu. Yolda giderken Rasulullah Aleyhisselam'a haber geliyor vahi geliyor. Bakın burada bir fayda. Bu vahi Kur'an'da yok mesela. Ha demek ki Kur'an dışında da bir vahi söz konusu. Nerede bu vahi? Kur'an'da yok böyle bir ayet. Bu da bir anti parantez bir fayda olarak sünnetin vahi yoluyla delil bakımından. Rasulullah sana vahi geliyor diyor Ali. Git diyor falanca mevkinde orada bir kadın göreceksin yolda o kadını yakala. Üzerini ara onun üzerine bir mektup var. O mektubu bana getir. Bu hadis Buhari'de, Müslim'de bütün hadis kitaplarına var. Ali Radyalan'ın beraberine birkaç kişi gidiyorlar, gerçekten orada bir kadın yakalıyorlar. Kadın da Müslüman. Ali Radyalan diyor, senin üzerine mektup var, çıkar. Kadın diyor ki, hayır yok böyle bir şey. Ne demek? Diyor Kadın diyor, seni soyarım, çırılçıplak diyor, sana gerekirse işkence yaparım, o mektubu çıkartırım diyor. Bu sefer kadın korkuyor, çıkıyor, mektubu saçların içerisinden çıkarıyor mektubu.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 müşriklerden tanıdıkları var, akrabaları var. Onların mallarını, çocuklarını geride bıraktıklarını koruyan bir takım şeyler. Ben diyor dışarıdan geldim garibanım. Benim diyor Mekke'de Mekke'de akrabaam şeyim yok. Müşriklerin içerisinde şeyimde. Dışarıdan gelip yerleşmişiz zamanında. Benim diyor oradaki akrabalarımı, çolumu, çocuğumu, malımı müdafaa edecek bir insan yok. Bakın bunun mal, çoluk, çocuk, dünya, akraba dünyalık için yapmış bunu. Hatib ibne Ebi Belta. Dünya menfaati için. Ne dersiniz? Şimdi bu tekfirciler Hatib'i tekfir etmeleri gerekir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 Tabi asıl olanı söylüyor. Bu asıl olan, bu doğru. Yaptığı nedir? Yaptığı münafıklıktır Hatip İbni Beltan. Yaptığı münafıklıktır. Sahire göre bu münafık. Allah Resulüne ihanet, en büyük ihanet. Oradaki İslam ordusu peygamberlerden sonra yeryüzündeki en salih, en iyi insanlardan oluşmuş sahabe ordusu. Baş da en mübarek olan insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.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 Zahiran muwalat Mu, ve ile muwalat muwalat tevalli ve muwalat yani el muwalat muwalat yani dostluk iki kısma ayrılıyor tevelli ve muwalat muwalat altına iki ok çek Tevelli ve muvalat. İlk baştaki muvalat, umum manadaki muvalat. İkinci, oku çektikten sonraki aşağıdaki muvalat, hususi manadaki muvalat. O ilk baştaki muvalata şey diyebilirsiniz. Dostluk de, Türkçe yaz. Mesela dostluk de altına iki çizgi çek. İki ok çıkar, dostluk, altına iki ok. Tevelli ve muvalat. Tevelli, müşriyi dost edinme ama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 maslahat için yapıyorsa. Yani dostluk ama maslahat için yapıyor. Ya da korktuğu için yapıyor. Ya da ikrahı mülci olduğu için yapıyor. İşkence veya ölüm tehdidi. Ya da mal ve mülk için çoluğu çocuğu Hatip İbni Belta'nın yaptığı gibi. Ha. Maslahat için olursa, ikrah ile olursa, ikrahı mülci. Ya da zorluktan dolayı, mecburiyetten dolayı o zaman helal olur, caiz olur ama mal, makam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 Amerikan askerlerinden yardım aldı Saddam'a karşı. Aslında Suudi Arabistan buna mecbur kaldı. Yani Su Suud'un ordusu yok. Suud'un düşmanları çok. Yemen onun düşmanı. Yemen'in Suud topraklarında gözü var. Ürdün onun düşmanı. Ürdün'ün Suud topraklarında gözü var. Katar'la arasında siyasi sorunlar var. Saddam'ın Suud topraklarında gözü var. Saddam'ın bütün köfez ülkelerinde gözü var idi. Kuveyt'e girdi. Suudi Arabistan topraklarına girdi. İki köyünü fethetti. 200-200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 Ama Saddam deliydi. Yani sonradan inşallah akıllandı, tövbe etti, istifare etti. Allah gene ilimehli ehli rahmet okuyorlar. Baştan bin bas falan ona kafir diyor Saddam'a. Bağısçıydı. Bağısçı küfür, küfür hareketi. Layık bir hareket. Ama diyorlar Saddam sonra pişman oldu en son şeylerine falan ilimehli ehli rahmet okuyorlar. Allah affetsin. Çünkü Saddam son zamanlarından çok değişti. Gerçekten çok değişti.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 E Suudi Arabistan'ın güneyi, Suudi Arabistan'ın güneyinde çok büyük bir bölge. Üsame bin Ladin'in dedeleri tarafından, Üsame bin Ladin'in dedesi tarafından ikinci Suudi Arabistan'ın kurucusu Melik Abdülaziz var ya, Melik Abdülaziz de Üsame bin Ladin'in dedesi veya dedelerinden birisi anlaşıyorlar. Ve Üsame bin Ladin'in dedesi o kabileleri Melik Abdülaziz'e, Suud'un ikinci kur ikinci Suud devletinin kurucusuna itaat ettiriyor. Ve bu şekilde aslında Yemen'e ait olan büyük bir Suudi Arabistan'ın güneyi, güneyinde çok büyük bir bölge, Yemen'den kopup bu sebepten dolayı Suudi Arabistan yönetimine giriyor. Ondan dolayı Hüsam-ı Bin Laden'in ailesi Suudi Arabistan'da çok en zengin ailedir. Suud'un telekomu, bilmem ne komu... Mekke'nin ve Beydine'nin, Kabe'nin, iki harameynin hizmeti, temizlikçisi, şey hepsi onların elindedir. Ciddiye gidin, cidden yarıdan fazlası onlardır. Şirketler, mirketler, telekomlar, Üsame Bin Laden ailesi Suudi Arabistan'ın en zenginin büyük ailesidir. Bu sebepten dolayı Suudi Arabistan onların önünü açmıştır. Suudi Arabistan'daki güneydeki büyük bir bölge Üsame Bin Laden'in dedesi Melik Abdülaz'e ittifak ettiği için Yemen topraklarından kopmuş, Suudi Arabistan'a dahil olmuştur. Bundan dolayı Yemen, Suudi Arabistan'a nefret ediyor ve ilk fırsatta Suud topraklarına girip bu toprakları, kendi topraklarını geri almak istiyor. Bu körfez hadiseleri olduğunda Suudi Arabi, Saddam, bakın tekfirciler bunları hiç anlatmazlar. Belki bilmezler bile bunları. kalkalarsa kafir kafir kafir kafir. Bu siyasi olaylar hiç bilmiyorlar. Ya da işlerine gelmiyor bilmek. Saddam Kuveyte girdiğinde Suudi Arabistan'da bir milyon tane Yemenli işçi vardı. Suudi Arabistan bir iki gün içerisinde bütün bu bir milyonluk işçiyi hepsini sınır dışı yaptı biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Yemen'de böyle savaş hali gündeme geldiğinde Yemen'in su topraklarına gözü var ya arada bir düşmanlık var bir saniye. <gülüyor> Yemen ordusunun sınıra sığdı, yığdı.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 Kara kuru, zayıf ama acayip hareketli, zeki, çevik, enerjik savaşçı adamlardır. İşçisi bile eline bir bıçak geçirdi mi birkaç kişiyi doğrar gider. Yemenliler şeydir. Yemenliler çevik insanlardır, zeki insanlardır, savaşçı insanlardır, şeydir. Hele şişman, hantal, öyle göbekli göbekli bir tane Yemenli bulamazsınız. Şeydiler, hareketli, enerjik. Aynı Af Afganlar gibi. Afganlar da için Yemenli dağlık bir bölge, dağ insanıdırlar. Dağ bedevileri.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 Suud Kralı'na itaat ettirip orayı Yemen'den koparıp Suud'a dahil ettiler. Onun için Yemen o toprakları geri istiyor şu anda. Bir zamandır. Yani Suud kurulduğundan beri. Ve Suudi Arabistan'da bir asker, bir ordu yok. Araplar ordu kuramıyorlar. Bu biraz şey meselesi, biraz örf meselesi. Yani yanlış mı? Evet yanlış ama yapamıyor adamlar işte elinde değil.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 çeşitli yani örften dolayı, siyasetten dolayı, aradaki fitnelerden dolayı, zaten bir de İslamdan uzaklaşmış insanlar ve Yemen Suud'a böyle düşman, Katar Suud arası bozuk, Saddam Suud'la ve Körfez ülkelerinde gözü var. Ürdüne gelelim. Ürdünde son Osmanlı şerifinin, son Osmanlı'nın hicaz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 Saddam kuvvete girdiğinde, bir hafta sonra Katar'dayım dediğinde çarşıda bıçak kalmadı. Filistinler, Ürdünler satın almış bütün bıçakları. Komşuların ki Bunlar yaşandı bu olaylar. Bunu bize arkadaşlar anlatıyorlar. Ürdünlerin suutta, yani Ürdünlerin de körfez ülkelerinde, yani arada haset de var. Biliyor musun? Yani şimdi Ürdün fakir. Dinliyor musun beni? Ürdün fakir.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 sokaklara dökülmüştü. Biliyorum o günleri. O ayrı mesele. Ondan sonra Ondan sonra bunlar 90 senesine oluyor. Yani yani Araplar da kendi aralarında problemli ve sorunlu bir Arapların bir ordusu yok. Olmalı ama yok işte. Yani ortam, durum, şartlar, konum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 Yok. Yani ben tanıdığım var. Ürdünler var. Filistinler var. Yani dediğim gibi. Bilmiyorlar. Ve ya Hamas işte o küçük bir kesim dediğim onlar işte. Yoksa çoğusu cahil, çoğusu dinden uzak, fasık, hiç İslam'la alakası olmayan, daha küfür, küfür ederken de Allah'a küfür etmekle başlayan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 mı diyorsunuz? E tabi öyle yani. Öyle. Yok tamam ben yanlış anladım o zaman. Özür dilerim. Ondan sonra yani velev ki suud ha diyelim ki hata dahi olsa ki mecbur kaldık diyorlar.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 Ondan sonra siz bir kere şey deneyin, Suudi Arabistan insanları küfre zorluyor. Suudi Arabistan nerede insanları küfre zorluyor? Hangi küfre zorluyor? Suudi Arabistan kimi küfre zorluyor? Neyde de küfre zorluyor Allah aşkına? biliyorsunuz musunuz Suudi Arabistan şu anda kabirlerin tapınılmadığı, kabirlere secde edilmeyen, kabirlere doğru namaz kılınmayan, kabirlere doğru kabilere sığınılmayan, açıktan zahir olarak. Kabirleri tavaf edilmeyen, dünyadaki tek Müslüman ülke Suudi Arabistan.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 Ama Suudi Arabistan'ın kurulduğu ilk, ilk günden itibaren, den, Suudi Arabistan'ın kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman Suud'da bir kabri tavaf edildiğini, secde edildiğini, kabre doğru namaz kılındığını, kabilere sığındığını göremezsiniz. Yine Sofiler şunda iftira ediyorlar, işte Su, Suudlular, Vahabiler, Güya, geldiler kabileri buldozerlerle yıktılar, düz yediler, bu da yalan.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 Mezhep imamlarından 200-300 sene sonra ortaya çıktı. Mezhep imamları asla böyle bir şey. insanları davet etmediler. Bismillah. Bismillah. Devam ediyorum. Ses geliyor mu? Yok derim. Ha Yani <gülüyor> bu mezhepler konusunda konuşuruz. yani Eğer müşkilat varsa bilahare sonradan alırım sorunuzu veya müşkilatınızı. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Aslında ger gerçi son derece dağınık gidiyoruz ama belki böylesi hayırlı olur. Yani her şeyden bu arada her şeyden konuşuyoruz yani. Eee söylüyordum. Mezheplerden eee mezhep imamlarından hiçbirisi bir mezhep kurup e, bir kişi sadece bir mezhebe tabi olmak zorunda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 sorulur, deliyle ona uyulur. Ha, Hanbeli mezhebinde Hanbeli mezhebinde Türkiye'deki şafilerde ve hanefilerde olduğu gibi bir yine Suriye'deki şafilerde hanefilerde olduğu gibi bir Hanbeli mezhebinde taasup yoktur. Hanbeli mezhebinde eğer mezhebin kavli Peygamber Aleyhisselam'ın sahih bir hadisine, sünnetine ters düşüyorsa o kavle taasur göstermezler ve Peygamber Aleyhisselam'ın sahih hadisine dönerler. Bu da selefi salihinin yoludur, sahabenin yoludur. Bu Hanbeli mezhebinde güzel bir şey. Yani belki nadiren böyle bazı Hanbeli âlemler taassup gösterdikleri oluyorlar ama umumen genel olarak selefin yolu budur. Selefin yoluna uyuyorlar. Taassup göstermiyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselam'dan sahih bir hadis geldiğinde mezhebin kavline mezhebin kavline Resulullah Aleyhisselam'dan sahih bir hadis geldiğinde mezhebin kavline taassup göstermiyorlar. Ve Suudi Arabistan bugün Hanbeli mezhebiyle yönetiliyor. Hanbeli mezhebi orada hakimdir. Ama dediğim gibi müteassıp olmayan sahih hadis ile mezhebin kavli birbirine ters düştüğünde yine alimlerin nezaretinde sahih hadise döndükleri birçok meseleler var. Taassup göstermiyorlar. Bu konulara sonra girer. Şimdi bu sorularınızı sonra sorun. Ben sözümü tamamlamaya çalışayım. Zaten vakit şu an az.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 Sofiler ve Şialar bunlara Vahhabi adını taktılar. Yani aslında Vahhabilik diye bir şey yok. He o Vahhabi diye itham edilen insanların içerisinde bir tane de Muhammed İbn Abdülvehab diye ona nispeten buna Vahhabi dediler. O da ilim ehli birisiydi. Hanbeli mezhebi. Bizat kendisi diyor Muhammed İbn Abdülvehab diyor ki ben diyor Hanbeli mezhebine uyuyorum. Hanbeli mezhebi usulü üzereyim diyor. Hatta böyle mezhepleri falan hiç karıştırmamıştır. Sadece tevhid'i gündeme getirmiştir.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 İnançları anlatılan, resmi ders olarak okutulan tek ülke Suudi Arabistan. Zorunlu ders olarak, tabii ki ilkokulda, ortakta, lisede, üniversitede, tabii ki zorunlu ders olarak. Zorunlu ders olarak, tahfiz bile var Kur'an ilkokulu, Suudi Arabistan'da ilkokuldan mezun olan bir kişi, Kur'an'ın dörtte birini veya yarısını ezberebiliyor. Bunu hep zorunlu ders olarak ezberliyor. Fıkıh, Hanbeli mezhebinin fıkıh kitabını ezberlerler. El-umde. Uumde El fi şerhel udde diye. El-udde fi şerhel umde.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 Suud'da bunun dörtte biri neredeyse. Kur'an'ın dörtte biri. 5-6 cüz, 7-8 cüz belki. Bunlar resmi ders olarak okutuluyor Suud'da. Ama Suudi Arabistan Hanbeli mezhebidir ve Hanbeli mezhebinin resmi fıkhını tatbik ediyor. Hanbeli mezhebine göre yönetiliyor kanunlar Suudi Arabistan'da. Ve tevhidin zorunlu ders olarak okutulduğu, dört mezhep imamının itikadının zorunlu ders olarak okutulduğu tek ülkede Suudi Arabistan. Kabilelere tapınılmayan, kabilelere secde ve tavaf edilmeyen tek ülkedir Suudi Arabistan. Daha ne istiyorsunuz? Şeriata küfredilmeyen, hakaret edilmeyen tek ülkedir de Suudi Arabistan. Daha ne istiyorsunuz? Belanımızı arıyorsunuz. Yani bu tefircilere söylüyorum. Suudi Arabistan dışındaki diğer bütün ülkelere bak. Hiçbirisinde tefih zorunlu ders değildir. Kral fasık mı? Nedir fasık fıskı? Bana fıskını söyleyin. İspat et fıskını. Fasık demek içki içen demek. İçkiymiş içiyor kral. Kumar mı oynuyor? Zina mı yapıyor? Nedir fasık demek büyük günah işleyen demek. Fasık demek büyük günah işleyen demek. F kral hangi büyük günah işliyor? Kralın karısını veya yöneticilerin karısını veya yöneticilerin ailesine emirler, orada emir, emir, şeyhler diyorlar. Emir, emir diyorlar. Sürde Arabistan'da emir diyorlar. Emir ailesi demek, kral ailesi demek. Emir ailesine bırak kralı ve bakanları, yöneticileri. Emir ailesine mensup olan bir kişinin karısını ne televizyonda ne gazetede hiçbir açık bir yerde göremezsin.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 Kral ailesi fasık mı? Kral ailesi içinde fasık yok mu? diye soranlara şunu soracaksınız. Ey tekfirciler, ey cihatçılar, sözde cihatçılar, cihatçı geçinenler. Sizin aileniz Akrabalı'nın içine bizzat kendileri onlar kendi ailelerine kafir müşrik diyorlar. Sizin içinizden kafir müşrik olan yok mu? Sizin içinizden fasık olan yok mu? Tabii ki olacak. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu müşrikti. İbrahim Aleyhisselam'ın babası kafirdi. Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib müşrik olarak öldü. Buna engel olamazsınız ki. Yani tabii ki kral ailesi içerisinde fasık olanlar var tabii Olmalı da, olmak zorunda. Yani olmaması mümkün değil ki. Nuh Aleyhisselam oğlunun iman etmesine bir faydası oldu mu? Olmadı. İbrahim Aleyhisselam babasını kurtarabildi mi? Kurtaramadı. Bu sizin, bizim elimizde değil ki. Kral fasık mı? Ne varmış fasıklığı kralın? İç kim içmiş kralım?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 Başka başka bir kuruma bu kadar tahsis edilir mi mesela? Medine'deki İslam Üniversitesi bir bakanlığa tahsis edildiğinden daha fazla para tahsis ediyorlar. En azından bir bakanlığa tahsis ettikleri. Bir gün biz arabada gidiyoruz, Medine'deyiz. Medine'de üniversitede okuyan arkadaşlarla Uhud'da Uhud gidiyoruz. Uhud'da işte dağı görmek için orada şehitleri mezarlığı görmek Gidelim bir selam verelim oradaki inşallah şehitlere deyiz. Allah rahmet etsin.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 sadece İslam topraklarını ve Müslümanları kafirlerin pis çizmesi altında ezdirmekten başka bir şey işe yaramıyor yaptıkları. Amerika'nın işine yarıyor yaptıkları. Amerika'da onların yanlış şeylerinden dolayı dünya kamu kamuoyu gözü önünde kendini haklı çıkartıyor. Ha yani diyor bakın gör işte onlar teröristler şey. Biz diyor teröre karşı insan insanlık suçu işleyen insanlara karşı savaşıyoruz diyor. Dünya ülkeleri de alkışlıyor, destekliyor.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 Katar 800 bin kişilik bir ülke halen. 600 bin kişisi dışarıdan işçi olarak gelen. Çok var Filistin'in, Ürdün'ü çok. Ve 200 bin yerli Katarlı. Yerli Katarlı sayısı vatandaş 200 bin kişi. Düşün bu 200 bin kişiden en fazla 50 bin kişisi erkek. Çoğusu kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar. Düşün 150 bin kişi kadın, çoluk, çocuk ve ihtiyar. En fazla 50-60 bin kişi eli iş iş tutabilecek insanlar.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 Ha, işte Suudi Arabistan'dan bir ara laf açıldı Ondan niye bahsettik Yani Suudi Arabistan bugün hani, Tevhide, dine, İslam'a hizmet eden bir ülke Birçok yönleriyle anlatmaya çalıştım ha, Ama onlar tekfirler ve cihatçılar bunu görmek istemiyorlar Bunu kabul etmek istemiyorlar Çünkü kendi kaidelerine ters düşecekler sonra Kendi kaidelerine ters düşecekler Kendilerine ters düşecekler Diyecekler ki ya biz yanlış yoldaymışız diyecekler